Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi rasulallah el dersu s-sabi o ders müşteri ile dükkan sahibi arasında geçen bir konuşma el müşteri yani satın alan kimse satın almak üzere talepte bulunan kimse el ki eklamun kalemlerin var mı? veya yanında kalemler var mı? diye sorar Sahibül mahalli, mahal yer sahibi ki bu Ticarethanenin sahibini ifade eder. Nam ne deyna hibrin ve aklamın caaffetün. Evet yanımızda veya bizde hıbr kalemi yani dolma kalem ve tükenmez kalemler var. Aklamın <gülüyor> caaffetün, tükenmez kalemler. Aklamı <gülüyor> hibrin ise izafetle dolma kalem. Bir de aşağıda kurşun kalem gelecek. Müşteri A'tini zaike yushiru ila kalemin bir kaleme işaret eder ve onu bana ver der. ni bana ver zaike onu. İşaret o kalemi, bana ver diye söyler. Sahibul mahal "Hada bu mu? Bu mu istediğin?" diyerek birisine uzanır. Müşteri la allazi fevquhu hayır onun fevhindeki, üstündeki gösterdiğinin üstündeki fevk, mekan zarfı biliyorsunuz üst taraf üzerindeki manasına sahibül mehal, هذا bu mu? müşteri nam ve atini kaleme rasasin evet o ve bana bir kurşun kalem ver sahibül mehal, هذا kaleme rasasin bu da kurşun kalemdir müşteri atini defteren, bir tane de defter ver savil mahal, ed defteru en defterler muhtelif farklı çeşitlerdir Eeyye ne in turidu. sen hangi nevi hangi çeşit istiyorsun uridu defteren zavaraın musattarin ala lafihi hari alemin aleminlaiyi kabının üzerinde cildin üzerinde İslam aleminin haritası bulunan çizgili yapraklı bir defter istiyorum. Harita harita alem, alem dünya İslami, İslami alem İslam dünyasının İslam aleminin haritasının olduğu zavarağın, musatların çizgili yapraklı bir defter istiyorum. Sahibül mahal eturidu şey en ahara başka bir şey istiyor musun? Müşteri la Hayır, sahibül mehal yuna oğluna seslenir, yuna seslenir. Nida eder, ya vledu, ey velet ey çocuk, da hadihil eşya fi kisin Bu eşyayı, yani bu şeyleri kiyse torbaya poşede koy. Lil müşteri müşteriye hitabinde etilmiyor ente. Sen öğrenci misin? Müşteri nam sahibül Mahal, mesmuke ismin nedir el müşteri ismi malikun İsmim maliktir sahibül mehal fi i medresetin tedrusu hangi okulda okuyorsun malik fi medreseti Ömer el-Saneviyeti Ömer lisesinde okuyorum Ömer İbnül Hattab lisesinde okuyorum Yüsellimu lehu'l veladul eşya'a fî kisin ve yedfe'u malikun qîmetiha ve yahrıcu. Yüsellimu teslim eder. Lehu, buradaki hu müşteriye, malike gider. Veled ise yüsellimunun failidir. Velad yani mahal sahibinin, dükkan sahibinin oğlu malike poşet içerisinde eşyaları teslim eder, verir. Yedfe'unun faili de malik. Malik onların kıymetini yani tutarını, değerini öder. Yedife burada ödemek manasındadır. Değeri ödeme ve yakırıcı ve çıkar. Bütün olarak tercüme edecek olursak, çocuk poşet içerisinde ona yani Malik'e istediği şeyleri teslim eder. Malik onların kıymetini, değerini öder ve çıkar. Sahibül Mahal, Malik'u Ana, hazihi lawhatun jameelatun tahwi ayatin ve ahaditha hiya hediyetun leke. Ey Malik, gel. Bu ayetler ve hadisler içeren güzel bir levhadır. Kartondur, tablodur. O sana hediyedir. Malik, şükran, teşekkürler der ve okrao ve o levhayı okur. Birincisi, En Ennahil 96. Nahis veyis 96. ayet. Mâ innekum yenfedû ve mâ indallâhi bâgın. Sizin yanınızdaki şeyler yenfet, tükenir. Ve Allah katındaki şeyler bâgın, bakidir. Yani kalıcıdır, daimidir. Birincisi buydu. İkincisi de Şeyh Han'ın rivayet ettiği bir hadis. El-Müslimu Men salim al min lisanihi ve yedhi rivahü Şeyhani. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu, salim olduğu kimsedir. Sizden ezberledi, yani sizden birisi onu iki şeyh, yani Bukhari ve Müslim rivayet etti. Ecbanîl esîleti latiyeti, gelen soruları cevap ver. Üç tane soru. Mel eş'a'u'lletişteraha malikun. Malik'in satın aldığı şeyler nedir? Eyneyedusu malikun. Malik nerede okuyor? Ma za havetu levhatu. Levhanın içerdiği şeyler nedir? El ismu imma ma'rifetun ve imma nekeratun. İsim ya marifedir ya da nekeredir. Felm ma'rifatu ma dalle ala muayyinin ke Muhammedin ve ente ve haza ve kitabil mudarrisi vel camiati. Bunların sonlarını matuf olduğu için ke'den dolayı mecrur olan Muhammed'in üzerine matuf olduğu için kesralı okudum. Ve kitabil mudarrisi vel camiati şeklinde. Evet, ma'rifa muayyen belirli bilinene delalet eden şeydir. Bunun örneği k gibi de gibi demek zaten biliyorsunuz. Muhammed gibi ente gibi Muhammed alem özel isim, ente zamir, da işaret ismi, kitabul müderris marife-i muzaf bir kelime ve camiatta eliflamla marife olan bir kelime. Evet bunların hepsi Biraz sonra daha Tefaruratla anlatacağız üzere, marifenin çeşitlerindendir. Ve nekiretu maddele ala gayr muayyenin kerajulin ve kitabin ve camiatin. Nekire ise muayyen olmayan, gayr muayyen, muayyen belirli olmayanla delalet eden şeydir. Bilinen değil de bilinmeyene delâhten şeydir. Mesela bir adam gibi, bir kitap gibi, bir üniversite gibi. Aksavul marifeti. Burada yeni bir kaideye girdi. Marifenin kısımları. El-mearifu Sebatu aksamin. Mearif yani marifeler yedi kısımdır. Yedi bölümdür. Ve hiye ve onlar şunlardır. Madde madde yazdı aşağıya. El-evvelu birincisi ed-damiru. Birincisi zamirdir. Yani zamirlerin hepsi zaten marifedir. Biliyorduk biz bunu. Birincisi damir. Mithlu ene ve ente enti ve huve ve tamin min keteptu ketepte ketepti mazi fiilin keteptu ketepti ve ketepti sigalarındaki te ve vav min yektubune muzari'nin cem sigası ne ve ne de buraya dahil edebiliriz bundaki vav da aynı şekilde zamiridir. bunlar aynı zamanda biz ne diyorduk fail diyorduk değil mi fiilin failiydi Birincisi zamir dedik. Gerek muttasıl zamirler, gerek muttasıl zamirler. El ikincisi el alemu. Alem, özel isim. Mithlu, ahmedu, vel hindu ve mekketu. Ahmet, Hindistan ve Mekke. Es salis, marifenin üçüncü kısmı, ismul işareti. İşaret ismi. Mithlu, hada, zalike, hadihi, tilke, ulake ve diğerleri. alan saymamış mesela. Tüm işaret isimleri bu kapsamdadır. Burada sadece birkaç tane örnek verildi. İşaret isimlerinin hepsi de marifedir, nekre değildir. Er-rabi'i dördüncüsü marifenin dördüncü kısmı. El-ismul mevsulü mevsul isimler mesluh ellezî vellezîne velletî vellâtî ve ma ve menil mevsule teyni ma ve men şeklindeki iki mevsule ma ve men bunlar aynı zamanda soru adattığı olarak da kullanılır. Başka kullanım yerleri de vardır. Mevsule manasında yani ellezi manasında kullanıldığın zaman ma ve men de isim mevsul dolayısıyla marifedir. Elhamis beşincisi el muhalla bi el elif lam ile süslenmiş olan kelimeler mislu El kitabu El raculu El sadis altıncası Aksa Umus Seba'nın marife kısmından El mudafila marifetin Marifeye muzaaf olan Muzaafın leh marif olacak yani Mithlu <gülüyor> kitabuhu Ve kitabu hamidin Ve kitabu Haza ve kitabu Leziye haraca minel faslı gable Galilin ve kitabul müderrisi. Beş tane örnek verdi. Çünkü bu beş tane örnek bundan önceki zikredilen beş taneye muzaf. Dedik yani muharifeye muzaf diye. Kendinden önceki beş tane maddedekilere muzaftır bu. Mesela kitabuhu neye huniye muzaftır. Zamire muzaftır. kitab hamidin aleme muzaftır. İkinci maddede saydığımız aleme muzaftır. kitab haza İsmi i muzaftır. Kitab-u lezi halece Az önce sınıftan çıkanın mevsel kitabı, mevsel. isme usule muzaftır. Ve kitabı müderiz. müderris muhallaya. Evet, bu beş çeşitten herhangi birisine muzaaf olan da nedir aynı zamanda? Marif. Marifedir. Çünkü bunlar hepsi marifeydi. Marifeye muzaf olan Marif. marifedir. Emmel mudaf ila nekiratin Ama Nekre'ye muzafa gelince fenekiratun. O nekredir. Marifeye muzaaf. Marifedir. Nekreye muzaaf. Nekredir. Mithlu kitab talibin. Öğrenci kitabı. Ve Beytu ü Öğretmen evi gibi. Bilinen bir öğrencinin kitabı değil. Genel olarak öğrenci için kullanılan Hı. kitap. Veya bilinen bir öğretmenin odası değil. Öğretmenlerin hepsinin kullandığı. Öğretmen evi. Ordu evi. Polis evi gibi. Evet marifeye muzaf marife nekireye muzaf nekiredir bunu da anladık marifenin 7 kısmı ise en nekiraıl maksudetü bin Nidai yani nida ile kastonuna nekiredir seslenilen nida ile kendisine e, ulaşılmaya çalışılan kastedilen nekire de aynı şekilde marifedir. Mitlu ya araolu, ve ya şeyhu izâ nâdeyte râculen ve şeyhan muayyeneyni muayyen bilinen bir adama veya şeyha nida ettiğin zaman ya râculu veya ya şeyhu marifedir. Yani ismini bilmediğin ama kastettiğin birisi var. Genel hitap etmiyoruz. Bir kişi var. Adam ya râculu, öğrenci ya tâlibu, bir tacir ya taciru. İsmen bilmiyoruz ama kastettiğimiz birisi var. Genel seslenmiyoruz. İşte bu, bunun gibi muayyen belirli bilinen birisine sesleniyorsak bu durumda o genel lafızı, racul, şeyh ve benzeri genel isimler ya insanı mesela ey insan gibi bu durumda onlar kastedilen birisi ama ismen belli değil. Ona da biz marif ediyoruz. Nekire gibi olacak ve kastedilen birileri olacak veya birisi olacak. Çok olursa Çoğulu olsa, ya kavmu mesela, ey kavim, kavim müfret gibi gözüküyor ama çoğulu ifade eder, bir kavme hitap edilir. Altındaki izah önemli, bu anlaşılırsa zaten meseleyi icraçlıklar kavuşacak, emmen nekiratu gayrul maksuleti bin nida'i nekiratun ama nida ile kast olunmayan nekireye gelince, Nida ile seslenmekle herhangi birisini kastetirmeksin. Genel bir şekilde bir nida yapılırsa, işte bu nekire, nekiredir. F Ne gibi? Kevvel ama bir amağın körün seslenmesi, kavli gibidir. Yani ya aracül en bi bir yedi, ey adam, elimi tut dedi. Kimi kastetti? Görmüyor ki kimseye kastetmiyor. Herhangi birisine sesleniyor. Veya bir adamın bir insanın yardıma ihtiyaç duyduğunda etrafında kimseyi görmemişti. imdat yardım et ey adam, ey falanca, ey filanca demesi gibi. Birisini kastetmedi. Birisini kastetmezse o nekredir. Ya raculen dedi zaten. dikkat Ya raculu değil, ya raculen. kastedilen birisi yok ortada. Genel bir seslenme var. Ama özel olarak birisine kastediliyor da, ismi bilinmiyorsa bu durumda o marifedir, nekire değildir. Evet. Vel marifetu La Tetega y halü ha marife var ya onun hali nida ile la tetega değişmez Hallü hadaki habel e marifetiye girer marifenin hali yani sonunu kastediyor burada sonu nida ile ile la yer değişmez Ne gibi? bu ya halidu ya yaha da yani ya halidi olmaz ya halide olmaz. Maarif eder çünkü. Ne kir olsaydı ya Aracülend dediği gibi değişecekti.